Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orç. Dünya Mirası Adalar'dan Herkese sevgiler, selamlar. Ben Derya Tolgay. Merhabalar Asu Aksoy. Ve stüdyoda Selahattin Çolak. Bugün iki tane konuğumuz var ama öncesinde haberlerimiz de var. Hemen hızlıca onları iletmek istiyoruz. Çünkü geçen hafta adalarda oldukça etkinlik hem de Yoğundu. bir anayla beraber... Çok yoğundu bu da biraz daha böyle devam edecek gibi e, öncelikle e, Leventenlerin yaşam tarzı üzerine bir konferans düzenlendi ve e, burada da e, arkasından da bir gezi tertip edildi. Burada da e, işte Leventenler e, Dünya Mirası Adalar e, Adalar Vakfı ve e, belediye, e, belediye e, ortaklığıyla e, gerçekleşti. Bir diğeri Adalar Vapur İskilesi'nde Sabahco ilerin umarım doğru telaffuz ettim... ...fotoğraf stüdyosu arşivinden derlenmiş 1885-1920 Büyükada fotoğrafları sergiyi kaçırmayın. 20 Kasım'da bitiyor. Vapura binmeniz <gülüyor> gerekiyor yalnız. Evet, iskelenin, tarih iskelenin içinde ama... Çok çok etkileyici. Burada da yine e, ortak çalışmalarla e, Adalar Vakfı'nın, Dünya Mirası Adalar'ın, e, belediyenin ve başka kaçırdığımız özür dilerim katkılarıyla e, oluştu. Bir de e, pazar e, akşamı e, İngiliz e, yönetmen James Ross'un şefliğinde Büyükada San Pasifik Kilisesi'nde İngiltere'nin en saygın konservatuarlarından müzisyenler... Türkiye Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası müzisyenleri gerçekten bizlere böyle bir unutulmaz e, müzikal yolculuğa çıkardılar. Bu yıl ikincisi düzenlendi. E, aynı zamanda 16. İstanbul Bienal'in mekanlarından e, biri olan e, Büyükada Bienali'nin teması 7. kıta ile de uyumlu olarak ...bu kültür-doğa birliktelerini yansıtan... ...özenle seçilmiş... E, ...parçalardı. Cem Mansur da... ...oradaydı çünkü öğrencileri de... ...oradaydı. E, bir de... ...bizim e, 1 ve 10 e, Kasım... ...arasında Dünya Mirası adalarının da... ...içinde bulunduğu bir... E, ...kendi bienel... E, yani ...paralel etkinliğimiz var. E, Bunu da... E, ...daha ileriki programlarda... ...açıkçana e, ayrıntılarıyla... Açık. E, ...söyleyeceğiz ama çok kısa... E, ...söylemek gerekirse... E, İki tane e, sanatçı var bunlar e, Roma e, mimarlık ödülü sahipliği Alexandra Giovanni ve e, Giovanni Belletto e, sonra e, MIT'den e, öğretim <gülüyor> mimar Daniel Marshall var. Ee, yine e, Sarah Tolgay var. O da MIT'den. Bunların hepsi MIT'den. Biz de ortaklı olarak Dünya Miras Adalar ve Açık Radyo olarak bulunuyoruz. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. Sizi bunlarla bilgilendireceğiz. Şimdi e, konuklarımızı hemen size tanıtalım. İstanbul Üniversitesi Deniz Biyoloğu Doçent Nur Eda Topçu. Hoş geldiniz Eda Hanım. Hoş bulduk. Hanım. Teşekkürler. Ee, ve e, diğer konuğumuz da hidrobiyoloji ana bilim dalı öğretim üyesi yine İstanbul Üniversitesi'nden Cem Dalyan konuğumuz. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. Evet, evet denizlerimizi konuşacağız evet, değil mi bugün? Evet bugün denizler denizaltı yaşam e, ve tabii ki bunu adalar üzerinden yani Marmara Denizi'nin ortasında adalar üzerinden konuşacağız. Şimdi haberlerde hep duyuyoruz yani biyoçeşitlilik. Çok önemli yani denizlerimizdeki biyoçeşitlilik, karalarımızdaki biyoçeşitlilik ve hızla aslında bu türleri kaybettiğimize dair her gün haber dinliyoruz. Şimdi bu nedir? Yani Marmara Denizi'nin biyoçeşitlilik açısından önemi nedir? Bu biyoçeşitlilik deyince ne anlamalıyız? Buradan isterseniz bir girelim. Bir de çok kısacık kendinizi birer kelimeyle siz tanıtırsanız. Çok memnun oluruz. Önce da, evet. Ben İstanbul Üniversitesi'nde e, Su Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nda da yönetim kurulu üyesiyim. E, ortaokuldan beri deniz biyolojisine kafayı takmış biri olarak sonunda kendimi <gülüyor> önce Fransa'da bir eğitim ardından Türkiye'de doktoramı yaparak deniz biyoloğu olarak buldum. E, ben de e, FEN Fakültesi'nde biyoloji bölümünde hidrobiyoloji ana bilim dalındayım. E, Derindiğiniz balıkları e, istilacı türler ve e, e, kriptobentik türler, uzmanlık e, alanlarım. Daha doğrusu uzman e, sevdiğim e, alanlar. E, babam balıkçı, e, ben biraz daha okumuş bir balıkçıyım. <gülüyor> balık tutuyor musunuz hakikaten? Beraber ben çıkıyor balık, musunuz? Ben balık tutmuyorum. Hı -hı. E, benim için balıklar birazcık e, merak. Hı -hı. <gülüyor> Evet, ee, biyoçeşitlilik demiştik. E, biyoçeşitlilik. E, biyologlar, aslında deniz biyologları e, özelinde konuşayım. E, daha geniş konuşmayayım. Ama e, genelde de böyledir. E, doğayı bir resim olarak algılarlar ve bir manzara resmi e, çizecek olsanız e, e, resimdeki dağlar, güneş, bulutlar, ...çok basit anlamda olmazsa olmazdır. Biyoçeşitliği oluşturan canlılar da tıpkı bu resimdeki gibi olmazsa olmazlardır. Ve kurdukları denge, birbirleriyle olan ilişkiler bizim için son derece önemli. Bütün yaşam bunlardan ibaret. En ilkel tek hücreli canlıdan... E, memelilere kadar olan e, bütün yaşam döngüsü e, döngüsündeki bütün türler, bütün canlılar her birisi olmazsa olmaz basamaklardır bu döngüde ve e, biyoçeşitlilik her canlı türünü, her canlı türünde olduğu gibi insan türü içinde çok önemlidir. Olmazsa olmazdır. Çünkü bunlar birbirine bağlı değil mi? Birbirini besleyen sistemler. Evet. Yani hasta oluyorsunuz tek hücreliler yüzünden. Etçil besleniyorsunuz. Çok hücreli memelilerle besleniyorsunuz. Bir şekilde evinizde karıncadan ya da herhangi bir böcekten rahatsız oluyorsunuz. Onu yiyen bir kertenkele var aslında evinizde. Bu, bu bütün yaşamınız aslında. Şimdi büyük bir kayıpla karşı karşıyayız. Türler o, hızla ortadan kalkıyorlar. E, şimdi bunu biz e, özellikle Marmara Denizi'nde yani içinde yaşadığımız bu çevrede nasıl görüyoruz? E, yani Marmara Denizi'nde ne oluyor? E, aslında Öncelikle bir Marmara Denizi'ni tanımak lazım. O konuda isterseniz e, e, Eda hocam e, yardımcı olsun. Ama ben şunu söyleyebilirim. E, bütün ekosistemler için durum böyledir. Herhangi bir türün e, baskınlığı, aktivitesi arttığı zaman e, diğer türler için durum kötüleşmeye başlar. Ve insan türü bütün dünyada, gezegende e, baskınlığını... ...nüfusunu, etkisini... ...çok arttırmış durumda... ...ve diğer canlı türleri için... ...bu bir sorun teşkil etmekte. Ee, Marmara konusunda... ...isterseniz... ...evet yani için, kendimizi içinde bulduğumuz... ...bir, bir coğrafya Marmara var aslında değil var. mi? O coğrafyanın da beslediği bir biyoçeşitlilik var. Kesinlikle değil mi? mi? Marmara Denizi o kadar özel bir deniz ki... ...bize de müthiş bir biyoçeşitlilik olarak... ...geri dönüş yapıyor bu. Neden bu kadar özel bir deniz? Bir kere sadece bize ait olan neredeyse kapalı bir deniz olmasının haricinde e, az önce sohbet ederken konuştuğumuz gibi iki ana karakter görürüz denizlerde. Marmara'da ikisini bir arada buluyoruz. Yani hem yüksek çeşitlilik var örneğin Ege'deki gibi birçok türü görüyoruz bir arada. Öte yandan Karadeniz'deki gibi. Bolluk da var. Çünkü Karadeniz'de bolluk vardır ama çeşit yoktur, azdır. Marmara'da biz bu iki özelliğe birden sahibiz. Bu da aslında Marmara'nın oşinografik yapısından kaynaklanıyor. Ee, i̇ki katmanlı bir yapı var. Ee, yukarıda Karadeniz suları İstanbul Boğazı'ndan girip Çanakkale yönünde akıyor. Bu Karadeniz'den gelen sular az tuzlu, hafif. Öte yandan Çanakkale boğazından da Ege'den derin sular geliyor. Bunlar da tuzla yüklü. Mutlaka denize girdiğiniz zaman gözlemlemişsinizdir. Ege'de üstünüz tuzla kaplanır. Halbuki Karadeniz'de çok daha tatlı. Ee, neredeyse içme suyuna benzer. Gene tuz vardır ama çok daha azdır. Bunun gibi ağır... ...Tuzlu, Ege suları Çanakkale boğazından girer ve alt katmandan İstanbul boğazına doğru akarlar. Dolayısıyla iki katman birbirine asla karışmaz bu yoğunluk farkından dolayı. Bu da Marmara'yı çok özel bir yer kılıyor. Yukarıda Karadeniz'e sahipsiniz. Aşağı biraz dalış yaparken mutlaka gözlemleyenler olmuştur. 18-20 metrelerde bir ara tabaka vardır. Burada görüşünüz bulanır sonra bir anda kendinizi Akdeniz'de bulursunuz. Harika bir yapı gerçekten. Müthiş bir özellik. Ve buna bağlı olarak da biyoçeşitlilik açısından Marmara Denizi e, bu iki şeyi birleştiren bir çeşitli ve yoğunluğa sahiptir. Biraz da tabii kapalı olmasından ötürü her iki denizde de bağlı olmasına karşın alışverişi çok az. Dolayısıyla e, jeolojik zamanlar içerisinde oluşum e, evreleri içerisinde çok kendine özgü özelleşmiş e, durumları da var. Örneğin türler arasında tamamen Marmara'ya özgü. Sadece Marmara'da Bulabileceğiniz türler mevcut. Hmm, yani bu türler birbiri arasında da şey oluyorlar, buluşuyorlar ve yeni türler mi ortaya çıkıyor? Yok yani... bu uzun süre Ege'yle ve Akdeniz'de yavru değiş tokuşu olmamasından hmm. kaynaklanıyor. Sürekli kendi aralarında üreyip e, durdukları için yani değişim, gen değişimi yapamadıkları için biraz bilimsele kaçacak ama hmm. e, özelleşiyorlar tür olarak. Hmm. Ben e, cembeye biraz önce diğer türlerin e, baskınlığı. Hmm. Evet. Diye bir şey söylediniz evet. bu insan eliyle işte antroposen diyoruz ama hı hı. E, şimdi ekibin içinde olan sizin beraber daldığınız Sergio ile gelirken konuştum. Telefonda e, Özellikle Yunuslardan bahsetti. Çünkü vapurda gelirken ben de Yunusları gördüm. Tam o sırada da onunla konuşuyordum. Biliyor musun dedi bunlar dedi evvelden dedi sadece cumartesi günleri gelirler. Ay, cumartesi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet. Cumhuriyet <gülüyor> bayramında gelirlerdi o dönemde. Ve sonra Ekim da giderlerdi. <gülüyor> ay şimdi adanın her zaman her yerinde görüyoruz ve 12 ay kalıyorlar gibi bir yorumda bulundu. Hani orada da mı bir türlerin baskınlığı var bazı yerlerde? İnsanın dışında da var mı? türlerin baskınlığı deniz altında? E, e, deniz memelileri çok ayrı bir uzmanlık alanı ve e, aslında e, bu, o uzmanlık alanına sahip arkadaşlarımızdan yardım almalıyız ama e, çok genel olarak konuşacaksak e, Karadeniz'den Kuzey Ege'ye göçen e, balıklar var ve e, ilkbaharda e, sonbaharda Kuzey Ege'ye gelip daha sonra Karadeniz'e çıkıyorlar. E, deniz memelileri de, yunuslar da e, bunlara alışık oldukları için... ...bu sürülerin peşinden gelip tekrar e, gidiyorlar. Yani Karadeniz'den Marmara'ya gelip tekrar e, Karadeniz'e çıkıyorlar. Tabii e, Boğaz'da da bir e, ufak popülasyon e, kalıyor. Ama bu göçler e, artık bozulmaya başladığından <Gülüyor> belki... E, Kuzeyge'ye hmm. kadar takip etmeyip e, yukarıda kalıyor olabilir evet. Yunuslar. Adalarda galiba, onlar e... için bir sığınak oluyor olabilir. Ha, Eda Hanım öyle bir e, şey söyledi değil mi? Yerleşik Boğaz'da. Evet ee, bizim ana bilim dalımızda Boğaz'daki Yunusları çalışan küçük bir ekip var. Ve onların öyle isim taktıkları işte Boğaz'da yerleşik olan hatta serseri çocuklar diye bahsettikleri küçük bir grup var diye biliyorum. Ama yine e, Cem'in de söylediği gibi onun uzmanlığına ihtiyacımız hmm. var. Yani bir taraftan Marmara Denizi çok kirlenen bir deniz. Yani Marmara'da bu biyoçeşitlik de e, ne oluyor? Bir e, Bazı türler azalıyor, bazı türler yok oluyor. E, bir, bir, bir, mutlaka bir değişim var. E, en baştan da söylediğimiz gibi bazı türler ölüyor. Evet. Dolayısıyla Marmara Denizi'nin genelinde baktığımızda nasıl bir manzarayla bugün karşı karşıyayız? Ee, Marmara aslına bakarsanız bir, e, sadece bizim sahip olduğumuz bir deniz ve küçük olarak algılıyoruz ama hiç de küçük bir deniz değil e, farklı özellikler gösteriyor az önce Eda'nın da bahsettiği gibi e, Marmara'nın güneyi ile kuzeyi arasında ciddi farklar var e, kuzeyi biraz daha insan yoğunluğuna e, ev sahipliği yaptığı için e, biraz daha fazla e, kirleniyor diyebiliriz ee, adalar e, burada e, çok önemli çünkü kıyıdan uzak kıyılar yaratıyor canlılara ve e, bu bir e, tekrar söylüyorum sığınak aslında canlılar. canlıların kıyılara ihtiyacı var diyorsunuz Kıyılar daha devingen yapılar olduğu için e, daha fazla tür ne sahiptirler e, derinlere doğru gidildikçe tür çeşitliği azalır ...kıyılar çok önemlidir ve... Ama bahsettiğiniz e, kıyılar doğal kıyılar değil mi? Yani İstanbul'un bugün bütün kıyıları doldurulmuş durumda. Elbette. Ve beton var. Hatta bununla da ilgili ben bir özel soru sormak istiyorum ama siz bitirin lafınızı. Yani doğal kıyılardan bahsediyoruz. Tamamıyla doğal kıyılardan Hı. bahsediyoruz. E, i̇nsanın yaptığı herhangi bir şey, insan eli değdikten sonra e, belli parametrelere hizmet ettiğinden... Tüm parametreleri kapsayamayacağından ve doğada sonsuz parametreler bütünlüğü olduğundan kesinlikle bir, bir, bir şey yaparken diğer tarafta zarar veriyorsunuzdur. Dolayısıyla insan türünün mümkün olduğunca bundan sonra az çizgi. Çevresine dokunması, etrafındaki aktivitesini azaltması gerekiyor. Özellikle kıyılar, Mesela özellikle, burada değil mi? Kıyıların, özellikle özellikle korunması kıyılar. gerekiyor. Ben evet. yani o zaman Asun'un sorusuna bir ilave daha yapayım. Bir programımıza adalarda e, balıkçılıkla geçinen bir balıkçı gelmişti hı hı. ve orada e, özellikle yani Marmara, İstanbul'un kıyılarının e, beton olduğu için ve kıyısı olmadığı için dalga ile o atılan, kıyıya atılan yosunların betona vurup içeriye tekrardan e, denize inip orada bir bataklık gibi bir şey oluşturduğundan ve de e, yumurtalarını bırakamamasından bahsetmişti. Bu tabii onun çok e, kişisel e, gözlemi. Bilim burada nerede var yok bilmiyorum ama bunun bilimsel e, görüşürüz nedir? Hocalarımızın da bize çok, çok sık söylediği bir şey var. Dalga gelir, e, kum, kuma vurur ve Kum, da, kum tanelerinin arasından süzülerek e, tekrar denize doğru çekilir. O e, dalganın getirdiği yük, e, çöp de olabilir bu, başka bir şey de... E, Mesela deniz, denizde bulunan makroakler dedim insanların yosun dedikleri e, bitki sandıkları canlılar gelir dalgayla kuma vurur kumda e, su süzülür yosun orada kalır yosun daha sonra e, güne, güne, vuran güneş sayesinde orada çürür yani e, aslında erir e, ve orada kalır ve siz e, denizden bir yük almış olursunuz. Ee, bu çok sık söylenen bir şeydir ancak e, bilimde her şeyin e, açıkça ortaya konması denenmesi e, ve bu yükün e, sayılarla ortaya konması gerekir böyle bir çalışma bilmiyorum şimdi e, tabi adaların için. yani e, buradaki önemi demin de söylediniz adaların doğal kıyılara sahip olması evet şimdi tabi bir yassı ada e, gerçeğimiz var o, bu doğal kıyıları nasıl beton kıyılara çevirdik Onu, ona birazdan geleceğiz ama e, yani bu doğal kıyılar aslında biyolojik çeşitliliği besleyen çok önemli varlıklar demek ki. E, belki bu konuda biraz daha yani bu adalarda gördüğümüz bu biyolojik çeşitlilik, işte demin deniz çayırlarından bahsettiniz, böyle bilmediğimiz bir sürü şeyden bahsettiniz. E, as e, aslında öncelikle belki e, deniz ekosistemini, ...biraz detaylandırmak gerekir... ...dinleyicilerin anlayabilmesi için... ...önemli iki tane habitat tipi var... ...kum habitat ve kaya habitat... ...adalar etrafı... ...ikisine de sahip... ...önemli kaya habitatlardan... ...bir tanesini oluşturuyor... ...Marmara Denizi'ndeki... ...Prens Adaları... ...kaya habitat... ...ve kum habitat'a özelleşmiş... ...canlılar var... ...ve öncelikli gereksinimleri... Bu yapıyı bulabilmek, dil balıkları, kuma gömülen ve kumda sakallarıyla bir şey, canlılar arayan işte barbum gibi, tekir gibi balıkları düşündüğünüzde, kalkan balığını düşündüğünüzde, göğe bakanlar, trakonyaları düşündüğünüzde, balıkçı olduğum için balıklardan genelde örnek veriyorum ya da pinaları düşündüğünüzde, büyük midyeleri düşündüğünüzde, Öncelikli e, aradığı şey kum habitat olacaktır. E, diğer yandan e, sabit yani denizin suyun altında sabit yaşamaya alışmış e, canlıları düşündüğünüzde e, sıkıca tutunabileceği e, kaya habitat e, arayacaktır. Ve e, kaya habitatta yani bu sıkıca tutunan canlıların olduğu e, alanlarda... Türk çeşitliliği çok daha fazla ee, ve adalar e, büyük yükünü çekiyor Marmara Denizi'nin bu anlamda. Onlara süzücüler mi diyorsunuz? Ee... Hanım, Süzücüler galiba. o grup içerisinde önemli bir alt grup. Evet. Adalarda da en önemli canlı gruplarından bir tanesi. Bunun içerisinde süngerler var, mercanlar ve adalar özelinde de e, aslında derisi dikenler çok önemli bir grup. E, örneğin adanın arkasında adalarda bir e, dalış yaptığınız zaman taşlık sert zemine. E, ilk gözünüze çarpacak şeylerden bir tanesi deniz zambaklarıyla kaplı işte süngerler ve mercanlar olacaktır. Gerçekten tamamen adalara özgü topluluklar var. Örnek verirsem iki tane Akdeniz'e özgü türümüz var. Bunlar normalde derin deniz türleri. İtalya'da diyelim 70 metrenin altında görebileceğiniz türler adalarda 20 metrede mevcut. Hı -hı. Tamamen Marmara'daki özel oşinografik şartlar sayesinde. Hı -hı. Bunlar o kadar özel ki yazın iki tane İtalyan bilim insanı sırf onları görebilmek için gelip benimle ve Sertu abimizle bahsettiğiniz Hı -hı. birlikte dalış yaptılar. Ee, i̇nanamadılar gördükleri şeylere. Yani biz hiç elimizdekinin kıymetini bilmiyoruz. Hatta Bilgisine de çoğu zaman sahip değiliz. Ee, o yüzden çok mutlu oluyorum böyle ortamlarda bunları konuşabildiğimizde. Adalarda çok güzel mercan toplulukları var. Ee, demin yasalından bahsettiniz. Birçok ekolojik sorun oldu yakın zamanda adalar bölgesinde. Ne yazık ki çok ciddi kayıplar yaşadık. Ama e, henüz bitmiş değil. Umarım e, bu konuda... Daha fazla paylaşım yaparız, daha fazla çaba yaparız ve bu iş korumaya doğru gider. Evet, bu trans, mercanların transplantasyonunu da Neandros Adası'na evet. yapıldı biraz bunlardan da bahsedersiniz. Gerçi biz programımızın sonuna doğru geliyoruz ama e, dinleyicilerimize bir ön bilgi verelim. Biz önümüzdeki haftada e, sizle tekrar devam edeceğiz. Çünkü sormamız gereken adalar neden korunmalı sorusunu soruyor. E, ve nasıl korunmalı? Daha henüz Hı -hı. konuşmadık bile. Neden yazsa da olmamalı? Buna şey yapabiliriz ama son isterseniz birkaç dakikamız daha var. Şeye bu yaptığınız bir film var. Aslında daha henüz çıkmadı bu film ama belki ondan da bahsedebilirsiniz. İki deniz bir şehir su altından İstanbul değil mi başlığı Evet, evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yapılmış bir belgesel yakın zamanda e, sosyal medya aracılığıyla e, duyurulacağını e, düşünüyoruz. E, bizim için çok büyük deneyim oldu ve Marmara Denizi'nin özellikle adaların ve İstanbul kıyılarının ne kadar zengin e, olduğunu, ne kadar eşsiz olduğunu e, ortaya e, koyabildiğimizi, en azından yaklaştığımızı mı? düşünüyorum. Yani Bütün bütün İstanbul kıyılarında hmm. daldık. Da ama ee, en çok da adalardı ama, herhalde. Ama en çok da evet. adalardı çünkü evet. adalar müthiş o anlamda. Ama sonuçta biz şimdi önümüzdeki hafta Yassıada'nın altında neler oldu evet. onu konuşalım. Çünkü bu dediğiniz şeyler orada yok anladığımız kadarıyla. Yani bu betonlaşma işte bu tür çeşitliğini hızla ortadan kaldırıyor. İşte Volkanlar, evet. Sercolar onların derneği de aslında bu ölmek ölme tehdidiyle karşı karşıya olan mercanları Hı -hı. taşıyorlar tek çare olarak. Şimdi bunun yaygınlaşmaması için, bu sürecin durdurulması için bir koruma önleminin alınması Hı -hı. gerekiyor. Onu bir daha programda. Önümüzde bir de şimdi Sivriada gerçeği var. Evet. Evet, e, e, evet. O zaman önümüzdeki hafta buradan devam edeceğiz. konuklarımız Nur Eda Topçu ee, ve Cem Dalyan'a çok teşekkür ediyoruz. Bizim bugün destekçimiz Sibel Şems Nuhoğlu'ydu. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bir de sosyal mecralarımız var. Dünya Mirası Adalar, Facebook, Twitter, Instagram ve bir de web sitemiz var. Belki konu başlıklarımızla ilgili görselleri de orada paylaşacağız. Bunları da takip edebilirsiniz orada. Ee, haftaya, salı görüşmek üzere. Hep birlikte Adalar Hepimiz diyelim mi? Adalar Hepimizin. <gülüyor> Adalar, Adalar Hepimizin. Hepimizi. Hoşçakalın.